Açık sofra Gıda güvencesi ve güvenliği üzerine sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Bülent Şık ve Seçil Türkkan Herkese merhabalar. Ben Seçil Türkkan. Ben Bülent Çık. Merhaba. Ve yayındayız şimdi. Canlı yayındayız. Ee, bugün çok önemli bir meseleyi yatıracağız. Mesela açık sofrada konuşacağımız şey geçen hafta gıda kilometresiydi ama bu hafta başka bir hayati konu. Zeytin, Zeytinliği ve zeytinciliği öldürecek yasa tasarısı yedinci kez meclise geliyor. Gerçekten. Ee, gerçekten çok zor bir durum gibi gözüküyor bu. Yedinci kez gelmesi bir ısrarın kanıtı elbette ama bu e, yatırımlara neler oldu da e, nedir buradaki mesele, esas mesele nedir bunu konuşuyor olacağız. Sanayi, ticaret, enerji tabii kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonunda görüşülüyor bu. Sen neler söylersin Bülent? Evet. Yani bu daha önce altı kez senin de söylediğin gibi e, ertelenmiş bir yasa. Daha doğrusu altı kez gündeme getirilen Evet. E, oluşan e, tepkiler üzerine geri çekilen e, masa altına giden yasalardan bir tanesi yasa değişikliklerinden bir tanesi. Şimdi yine torba yasanın içerisinde gelmiş ama torba yasa o kadar e, kapsamlı bir yasa e, değişiklikleri var ki içerisinde sadece evet. zeytin değil mera alanlarına e, bazı turizm alanlarına düzenlerine getiriyor. Burada tabii bu, şu haliyle e, önümüze gelen değişiklik öncekilerden çok farklı değil. E, zeytinlik alanları bütünüyle kurumasız bırakan yatırımları açan özetle söylüyorum detayları konuşuruz evet. bir içerik içerik taşıyor ee, bir KHK bu arada yine söylemek lazım yani evet, yine, e, evet, bir torba yasası evet. içinde ve kanun hükmünde kararnameyle geliyor bu şey tarıma ben, uygulanabilir mi bilmiyorum evet yani sabah biraz baktım bir şey değişmiş mi diye <gülüyor> ee, edindim izlenim bunun dışında daha bir Biyoçeşitlilik yasası da tekrar gündemde, orada da bir değişiklik e, istenmişti bundan birkaç yıl önce ve yine evet. tepkiler üzerine e, geri adım atılmıştı. Evet. E, o yasada gündemde. Sabah e, Twitter'da Yeşil Yol'a tekrar başlandığına ilişkin haberler dolanıyor. Yani böyle gerçekten e, yan yana baktığınızda mevcut o hal e, durumu e, iktidarın e, yıllardır tepkiler nedeniyle geri adım attığı, çektiği çok yasa değişikliğini, zeytincilik alanlarla ilgili, zeytin alanlarla ilgili e, bir çeşitlik yasası, işte yeşil yol gibi tepki gören, geri adım atılan uygulamalara, projelere tekrar başlayacağını ya da başladığını gösteriyor. Hı hı. E, son derece sevimsiz buluyorum yani. Sadece onu söyleyebilirim. Evet. E, bu... Zeytin tabii biraz daha e, şu an hani gündemde olan bir konu. Hı hı. E, umarım yeterli bir kamuoyu oluşur ve bu Berbat yasa geçmez. Bir kere hani bir kere zeytinin ana vatanı bizim ülkemiz yani en eski e, coğrafi bölgelerden bir tanesi zeytin ağaçlarının e, yeşerdiğini bildiğimiz i̇şte bugünkü Güney Doğu Anadolu bölgesinin içinde olan Yukarı Mezopotamya hani daha da konuşursak Mardin, Hatay, Suriye buralar e, zeytinin ana vatanı olarak kabul ediliyor. Yani buralardan e, çoğalıp dünyaya yayıldı Akdeniz e, coğrafyasına yayıldı. Hı hı. Kabul ediliyor. Ee, yani insanın da zeytinle olan ilişkisi aslında ağaçla olan ilişkisi binlerce yıl geriye gidiyor Yani e, bizim ülkemizde e, hala özellikle Ege bölgesinde Batı Akdeniz'de e, Yabani zeytin ağaçlarına delice olarak bilinen zeytin ağaçlarına rastlamak olasıdır, mümkündür hı hı. E, İşte bu ağacı aşılamalar yoluyla e, ehlileştirerek e, Daha hani a, a, delice zeytinin meyvesi hem azdır hem acıdır meyvesi yenmez e, Az yağlıdır İnsan işte bu tarımda, bu ağaçta olan ilişkisi, uzun yıllara yayılan bir ilişkisi. Onu elineştirerek günümüzdeki yenebilir zeytin çeşitlerine dönüştürme. bu Bununla ilgili kayıtlar Milattan 4000 yıl öncesine kadar gidiyor. Hmm. Ee, belki daha eski ama elimizdeki kayıtlar öyle. En eski bitkilerden Türkiye. değil mi? Evet, yani, yani kadim bir bitki ee, aslında e, bütün dinlerin içerisinde, özellikle Orta Doğu dinlerin içerisinde hepsinde zeytinle ilgili çeşitli e, anekdotlar, Ribayetler, öyküler, hikayeler var. Ee, mesela en eski bilinen öykü e, Hazreti Adem'in e, ölmeden önce Tanrı'dan kendisini bağışlamasını istiyor ve oğlu Şit'i Cennet'e gönderiyor. Cennet'deki melek e, oğluna 3 tane tohum veriyor. Bu tohumları e, babası öldükten sonra onunla birlikte gömüyor e, Şit. Ve o, o tohumlar 3 tane ağaç çıkıyor. Biri zeytin ağacıdır. Ee, diğeri e, ser, e, servi, e, bir tanesi de sedir ağacı. Hem zeytin ağacı hem sedir ağacı ülkemizin aslında bir anlamda da hem bol bulunan ağaçlarda da, mesela sedir ağacı da dünyada sadece Lübnan'dan sonra ülkemizde var, Lübnan sedir özellikle. Hmm. Ve ne yazık ki her iki e, ağaç da e, zeytin ağacı inşaat yatırımları, sanayi endüstrisi maden yatırımları yoluyla. Zedir ağaçları da özellikle taş ve mermer ocakları yatırımlar nedeniyle çok ciddi kıyma uğratılıyor. Hı. Şimdi aslında son 10 yıl içerisinde çok ciddi bir zeytin ağacı dikimi var. 2004'te yanlış hatırlamıyorsam bir kampanya başlatılmıştı ve yaklaşık 70 milyona yakın ağaç dikildi. Ondan sonraki 10 yıl 2015'e kadar ve 2015 sonu itibariyle Türkiye'deki zeytin ağacı sayısı 169 milyona çıktı. 100 Hı. milyon civarındaydı. Ee, ama buna rağmen hani bir e, şey, zeytinyağı üretiminde bir artış yok. Zeytinyağı artış artırmak için bütün bunlar yapılmıştı. Ee, bir yandan hani böyle zeytin dikiliyor diyor, iktidar bunu dile getiriyor, biz tam koruyoruz falan diyor ama e, bu söyleme inanmamak ya da kanmamak gerekiyor. Çünkü şu anki yasa geçtiğinde e, öyle hükümler var ki e, zeytin arazilerine çok ciddi, zararlar getirecek. Yani i̇stersen o hükümler üzerinden giderek tek tek anlatarak belki daha açıklayıcı olabiliriz ne dersin? Olur tabii ve belki bir e, yani kısa yayından önce de seninle konuşmuştuk. Bu komisyon e, dün de toplandı bugün de toplanıyor. Ziya Altun Yaldız var bu komisyonun başında Konya AKP milletvekili kendisi e, kendisine ulaşamadık ama bugün danışmanıyla konuştuğumuzda söylediği şey aslında bu zeytinliklerin e, imara açılacak olmasına yönelik ciddi eleştiriler ciddi kaygılar var. Bunları nasıl karşılıyorsunuz ve nasıl gidereceksiniz bütün bu kaygıları diye sorduğumuzda. Bütün bu eleştirilere dikkate alıyoruz. STK'lardan resmi kurumlardan ve meslek örgütlerinden e, pek çok temsilci var aramızda. Bu komisyonda onlar da varlar. E, aslında çok da tepki aldık bu konuyla ilgili olarak ve e, dikkate alacağız bunları. Bakalım önümüzdeki haftalarda genel kurulda görüşülmesini bekliyoruz ama e, gitmeden de bütün bu eleştirilere yönelik bir e, şey yapılmasını bekliyoruz dedi. E, en azından komisyon başkanının danışmanının ağzında, Erol Bey'in ağzından çıkan Laflar böyle başka bir milletvekiline de henüz ulaşamadık komisyondan. Dediğimiz gibi toplantı bugün saat 12'de başladı ve hala devam etmekte. Didem Engin'le konuşmamız mümkün olabilir belki sonra İstanbul CHP milletvekili kendisi. Yine o da bu evet. komisyonun üyelerinden bir tanesi ama ona da henüz ulaşamadık. Bakalım gelişmeleri belki Açık Sofra'nın internet sayfasında Facebook ve Twitter sayfalarından güncellemeleri ...varsa bir güncelleme... ...oradan paylaşabiliriz biraz sonra ama... Ee, evet, ...burada... Heh, pardon. ...yo yo Hayır. lütfen sen söyle... ...burada ama çok önemli bir şey var aslında... ...bu, bu <gülüyor> komisyonun adı... ...sanayi komisyonu... ...yani Tabii. sanayi komisyonu... ...asıl tartışılması gereken komisyonlar... ...bypass edilmiş durumda bu son durumda... ...mesela <gülüyor> bu, bu yasa önerisi... ...değişiklik önerisi... Tarım Bakanlığı komisyonunda yok, çevre komisyonunda yok, turizm komisyonunda yok, imar ulaştırma komisyonlarında yok. Yani e, dolayısıyla oralar atlanmış, bilinçli bir şekilde ben atlandığını düşünüyorum ve e, tekrardan en az belki tartışılacağı e, çünkü daha önce bu komisyonlarda tartışılmıştı altı kez ve hep oradan red çıkmıştı. Oradaki e, durum bu şekilde bir bypass edilmiş. Bu çok bilinçsiz midir, bilinçli midir? Hı -hı. Bana çok şey gelmedi açıkçası. Çok e, Uygun gelmedi. Çünkü asıl yani bu yasa tarım ve turizm iki komisyonu çok ilgilendiriyor. Ee, hmm. Ve şüphesi işte sanayi komisyonu da ilgilendiriyor ama oraların e, pas geçilmesi bana tek şey gelmedi. Mane buldum. tabi tabii. Yani, tabii. yani e, tabi zaten de. bu komisyonun içinde konuşuluyor olması tek başına bir mana teşkil ediyor. Bence hmm. önemli şeylerden biri. Belki vurgulamak da lazım. Yani gezinin yıl dönümünü yaşıyoruz ve aslında hani o zamanda söylenen e, aslında iktidarın söylemi e, tam olarak 3-5 ağaç meselesi filandı. E, ve yani yine ağaçları konuştuğumuz bir zamandayız. 4 yılda çok evet. bir şey değişmemiş e, demek çok kabaca bir okuma olur belki ama e, hakikaten Zaten yeniden bunun bu sefer TBMM eliyle gündeme sokulması bir şeye işaret ediyor mutlaka. Öte yandan maddelere baktığımız zaman söyledikleri şey net olarak aslında... Senin de belirttiğin gibi örneğin yani zeytinciliği bitirecek bir tarafı olmakla birlikte meraları açıyor imara. E, her yere bir organize sanayi bölgesi açması evet. ihtimali olabilir. E, ve yani bu organize sanayi bölgeleri için örneğin pek çok teşvik verecek. Örneğin okuduğum şeylerden bir tanesi benim e, söylediklerine göre e, bir ev varsa eğer organize sanayi bölgesi yapılmak istenen bir yerde sorgusuz sualsiz bu evi sizin elinizden alabilecekler. Yani acele kamulaştırmanın başka bir türlüsü burada geçe bilecek. E, dolayısıyla yine e, OSB'lerde organize sanayi bölgelerinde şirketi olanlara şirket kurma şartı aranmak sizin enerji tesisi kurma izni de verilecek. Yani e, sanayiyi burada teşvik edeceğiz diye düşündükleri noktada tarımı ya da hayatı e, es geçiyor olmaları gibi ciddi bir e, soru işareti var. Kaldı ki e, Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu'nun tasarısı da gelecek. Senin de söylediğin evet, gibi. Evet. Benim de okuduğuma göre bu tasarıyı e, o da yine e, 19 Mayıs tarihinde e, gelmiş komisyona e, aslında her şeyin Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlanması planlanıyor. Zira işte e, hızlandırılmak, hızlandırılması lazım bütün bu işlerin e, yapılacak yatırımların vesairelerin diyerek e, pek çok araştırma e, es geçiliyor. Araştırmanın yapılması es geçilecek ve e, bütün izinler Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlanacak. Bu bir yerde makul gibi durabilir ama bir yerde de hepimizde suri işareti oluşturan bir tarafı varmış gibi geliyor bana. Evet. Ya, e, bir kere alternatif maliyetleri hiç düşünmüyoruz biz. E, özellikle hükümetin yaptığı bu yatırımlarda yani bir şey yaptığımızda başka neleri ortadan kaldırıyoruz? E, zaman içerisinde o ortadan kaldırdığımızda ya zarar e, verdiğimiz e, ortamın, durumun, üretim prosesinin biz pek çok şey söyleyelim Bize ya da toplum olan maliyeti nedir? Bunun üzerinde durmuyoruz. Şimdi bizim ülkemizde bir yandan işte hayvancılık desteklenmesi gerekiyor diyoruz, et fiyatları aldı başına gidiyor vesaire vesaire diyoruz ama bir yandan da işte merahlara böyle projeleri projelere maruz bırakma gibi bir niyetiniz oluyor. Meralar ortadan kaldınız zaten hayvancılığın en önemli şeyini tabanını ortadan kaldırıyorsunuz. Ondan sonra hani bu bağlantıları koparıyorsunuz hem merayı koruyup hem de hayvancılığı geliştireyim diye bakarsanız. Bu yapılanı yapmamanız gerekiyor yani Değil basitçe. Mi? Ama yani öyle bir akıl yok ortada. Siyasal akıldan bahsediyorum. Yok bu, bu başka türlü bir iş bunlar. Ee, şimdi mesela zeytincilikle ilgili e, öyle hükümler var ki e, yasa değişikliği önerisinde Hı -hı. E, dönüm, dönüm, dönüm başına 15'ten az ağaç varsa orası zeytinlik sayılmayabiliyor. Hı -hı. Ama bizim ülkemizdeki e, zeytinlik alanların %69,5 yani %70'i yuvarlak hesap. Dönümde 15'ten tane az zeytinlik içerir. Yani 11 tane, 12 tane, 13 tane o civarda zeytinlik içerir. Mesela İtalya'daki zeytinlik arazilerde 2 tane, 3 tane zeytin ağacı olan yerler vardır. Bir de tabii şöyle bakmak gerekir olaya. Zeytin ağacı çok uzun, çok uzun yıllar boyunca hayatta kalabilen bir ağaçtır. Yani 4000 yaşında zeytin ağaçları var dünyada. Bizim ülkemizde de. Dolayısıyla siz bir kere böyle yaptığınız anda, yani 15'ten aşağısı zeytin, sayılmayacak. E, orada artık imar olur, başka türlü olur, turizm yatırımı olur. Pek çok şeye kapı aralar. Bir de tabii önceki yasada 3573 yasa, şu an mevcut yorulukta olan yasa, 1939 yılında çıkan bir yasadır. Seyitinçiliği hmm. düzenleyen yasa. E, orada ee, zeytin ağacı kesmek, sökmek e, hapis cezası vardır yani o çok ağırdır cezası evet. ağırdır demeyelim de hani bir, bir hapis bir, bir meydesi vardır. Şimdi buradaki durum 2000 bin lira gibi bir para cezası konmuş. Evet. Sizin bir zeytinlik alandaki 3-5 ağacı söküp ne bileyim yani işte daha fazlasını da söküp para cezasını ödeyip o alanı zeytinlik arazi olmaktan çıkartabilirsiniz. Ee, buna kapı aralıyor bu yasa. Evet. Ama belki en hani kritik olan şey. Ee, şu an yürürlükte olan yasa e, bir zeytinlik e, alana e, kimyeli atık çıkartacak. Yani kimyasal atık çıkartabilecek bir endüstriyel yatırım yapılmasına engel oluyor. Özellikle 3 kilometreden azsa mesafe. Yani diyor ki bir zeytinlik alan varsa en az 3 kilometre e, uzağına e, bu yatırımı yapabilirsin. E, bu da gayet makul anlaşılır bir şey. Çünkü e, her türlü endüstriyel atık e, bir şekilde tarım ve gıda üzerinde bir kalıntı, bulaşma bırakacaktır. Hı -hı. Özellikle bizim ülkemizde olduğu gibi arıtma, izolasyon elde edilen atıkların değerlendirilmesi gibi bir takım hani yapılması gereken işlemlerin çok zayıf olduğu ülkelerde bu had safhada önemli. Hı -hı. Şimdi bu, bunu değiştiriyor. Şu şekilde değiştirmiş. Ama diyor eğer diyor bir başka seçenek kalmadıysa elde yani illaki oraya o Yatırım yapılacaksa buna bir kurul karar verecek diyor işte Zeytinlik Sağları Koruma Kurulu diye bir şey önermiş evet, yasa evet. bu kurul 9 tane bürokrattan oluşuyor başkanı il valisi bu, bu bürokratlar oturup işte ildeki tarım il müdürlüğü çevre il müdürlüğü vesaire sanayi i̇l müdürlüğü gibi kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri ildeki Bunlar o arazide yapılması gereken yatırım gereklidir, gereksizdir gibi bir karar alabilecekler. Dolayısıyla tamamen aslında tartışma dışına çıkarılıyor bu işler ve basit bir bürokratik kurulun alacağı, vereceği bir karara dayandırılıyor. Bu mesela diyelim ki böyle bir yasa geçti. Soma'daki, Yırca'daki yapılması planlanan ve sonrasında engel olunan termik santral yapmak için Hiçbir yasal dayanak elimizde kalmayacak bu iş yapılmasın diyenler için. Aynen, aynen. Dolayısıyla hem bu zeytinlik alanlardaki ağaç sayısının azalması, yani 15'ten az olanı biz zeytinlik görmüyoruz diyen hüküm, hem de bu endüstriyel yatırımların yapılmasına kapı aralayan hüküm, bir kurul kararıyla biz buna karar vereceğiz özetle hani diyen hüküm, zeytinlik alanların ölüm fermanı olacaktır. Bu kesin, yani bizim ülkemizde önce bir şeyin zemini hazırlanıyor. Ondan sonra e, e, Atalan Üsküdar'ı geçiyor noktasına gidiyor iş. Evet. E, bu, bu iki hüküm bence son derece önemli ve mutlak surette e, bu yasa artık şimdi genel ciddi bir tartışma yarattığını izlediğim kadarıyla en azından medyada ortamda. Evet. Öyle e, gibi, geri, geri çekilmeli artık bu yasa. Yani e, biz, bizim ülkemiz bir zeytin e, ülkesi. E, tarımsal üretimimiz pek çok ee, endermik bitki için geriliyor. Kuru fasulye gibi, mercimek gibi, ee, pek çok ürün, e, buğday üretimi gibi. Aslında hepsi bu coğrafyanın üründür. Mezopotamya coğrafyasının e, ürünüdür. İlk burada çıkmış e, bitkilerdir bunlar. Hı hı. Ama e, bir yandan bu bitkilere zarar vereceksiniz. İşte, bir yandan da işte biz tarımı yüceltiyoruz, kalkındırıyoruz diyeceksiniz. Bunlar yan yana gitmiyor. Zaten basitçe şunu düşünmek gerekir bence. E, biz yok ettiğimiz e, verimsiz kıldığımız tarımsal üretim için söylüyorum. Ne kadarını acaba ithal ediyoruz? Yani bir yandan bir, bir takım inşaat yatırımları, mega projeler yaparken öte yandan acaba bu zarar verdiğimiz, gıda üretimini azalttığımız, verimini düşürdüğümüz gıda ürünlerini ithal etmek için ne kadar para harcıyoruz? Yani bu alternatif kıyaslamalar, karşılaştırmalar derken biraz hani bunları işaret etmek istiyorum. Hı hı. Kaldı ki yani herhangi bir mı? dışarıdan ithal etmek ucuz dahi olsa yani bir coğrafyayı, e, e, bitkisel hayatını korumak diyor çeşitliğine de birazdan yani atıp yapmış olalım. Evet. Son derece kritik, kritik olmasının nedeni şu e, aslında bir ortam, bir coğrafi bölge, oradaki bitkisel hayat, e, bütün o hayatı canlı kılan her şey, böcekleriyle, diğer bitkileriyle, hayvanlarıyla. Yani bu, buradaki karmaşıklık ne kadar az e, müdahaleye uğruyorsa, insani müdahaleye, e, o ölçüde de e, suyumuz sağlıklı oluyor, o bölgede ürettiğimiz gıdalar sağlıklı oluyor. E, haliyle gıda güvenliği ya da güvencesi biraz daha iyi bir noktada e, konuşulur hale geliyor. Şimdi biz e, şöyle düşünelim, yani... Ege bölgesinde çok kıymetli yerler var, Zeytin araçlarının çok bol olduğu. Oraya gidip bu yasayla herhangi bir endüstriyel yatırım yapabileceksiniz. Hı hı. Şimdiki yasa kimyavi atık üretmeyeceksin. Üretiyorsan zeytinlik alanlara bunu yapamazsın diyor. Kimyavi atıktan şunu anlamalıyız. Toktik kimyasal madde. Yani zehirli kimyasal madde açığa çıkaran endüstriyel işletmeleri anlamalıyız. Tesisleri. Hı hı. E şimdi hı hı. hem bu yasayla bu tesisleri yapmak olağan hale gelmiş olacak. Uygu. Tamam bir engel kalmayacak. Ama şimdi hem bunu yapacağız. Bir süre sonra da biz işte zeytinde, zeytinyağında acaba şu kimyasal madde var, kalıntısı var mı, şu var mı, var mı diye bu meseleleri konuşur hale geleceğiz. Evet aslında yani, yoktu değil mi böyle bir derdimiz? Yani hani belki de gönül rahatlığıyla yediğimiz yağlardan ya da işte hani zeytindi tabii, e, me hakikaten. Meyve yağlarının hepsi öyledir yani zeytinyağı hı hı. E, kesinlikle bizim bir süre önce mesela palm yağını burada konuşmuştuk biz. E, şey, Açkı da değil de ülke gündeminde olmuştu hı hı, hatırlarsın. Hı hı. Evet. Yani e, Asya bölgesinde ekvator kuşağında e, dünyada 1-1,5 bir, bir milyar civarında insan palmiye tüketir. Onlar da mesela meyve yağı olarak kullanır onu. Hı hı. E, her türlü meyve yağı o anlamda çok çiğ yenen yağlar. Yani herhangi rafinasyon işlemini e, uğramayan yağlar. Bu anlamda son derece kıymetlidir. Tabi de zeytin e, ağacının hayat verdiği bir coğrafya var. Yani biz olaya sadece bir ağaç ağaçın bize sunduğu ürünler açısından da bakmamalıyız. Yetersiz bir bakış açısı olur o. Hı hı. Binlerce on binlerce yıldır belki yüz binlerce yıldır bu bölgede olan canlılardan bahsediyoruz. Bu canlıların o hayatta tuttuğu pek çok başka canlı türü var. Yani bir şeyi ortadan kaldırdığımızda onu tekrar, ortaya, tekrar hayata döndürmek çok olanaklı değil. Mesela Şöyle bir örnek üzerinden e, konuşabiliriz sürekli dile getirilen bir şey var yani yazılıyor çiziliyor iktidar medyası bunu habire söylüyor işte biz e, en çok ağacı bizim ikidarımız dikti diyor hükümet sözcüleri hı hı. 3 milyar ağaç dikti. yani şimdi ağaç dikmek de e, bir bölgedeki e, bitkisel hayatı canlandırmak orman yapmak vesaire arasında büyük bir uçurum vardır yani, siz bir ülkeye bir yıl içerisinde 50 ağaç dikersiniz. Bir sonraki sene elim milyonu sökersiniz. Hiçbir şey olmaz. Yani bir şey değildir bu. bu. Bu bir faaliyet değildir. Önemli ama var olanı korumak. Onu bakmak, iyi onarmak. Bunlar son derece kritik. Ama bunu yapabildiğimizi düşünmüyorum ben. Yani çok Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da taş ocakları mermer ocaklarını, sedir ormanlarına nasıl zarar verdini ben gözlerimle görüyorum her gün yani. Değil mi? O Tam oradasın sende. yani. Evet. Ee, hani Bir yandan işte vay sedir kutsal ağaç ee, dünyadaki en önemli sedir ormanları bizim ülkemizde diye hani hava atmak Ondan sonra gelip onların canını okuyacak işletmeleri açmak bu şeyde açıklanamaz Tabi şöyle bir şeye de e, karşı çıkış var işte ya biz ya hayatta kalmak için en üstü bir yatırım yapmak zorundayız e, Zorundayız da hani e, bunun da bir ölçüsü vardır e, Bu işler bir rasyonele dayanır yani oturur hesap kitap yaparsınız Bunun için mühendisliği vardır Böyle kabataslak işlerle olmaz yani kafasına göre davranma hali mümkün olmaz. Basitçe yine bir örnek hani üzerinden anlatmak kolay olacak. Bizim ülkemiz dünyadaki en mermer yataklarına sahip madenciliği açısından. Yüzde kırkı dünyadaki mermerlerin Türkiye'de bulunuyor. Ama şöyle düşünelim bu mermerleri... Illa gelip ormanlık alanları alt süslederek çıkarmak zorunda değilsiniz. Hı hı. Sedir ağaçlarının olmadığı yerlerde, sedir ormanının olmadığı araziler var, oralardan verme çıkarabilirsiniz. Niye gelip böyle bir şey yapıyorsunuz? Ee, çünkü o orada orman varsa işte su açısından da zengin oluyor. Ee, siz elektrik hattına o kolay ulaşmak istiyorsunuz. Yani e, yapılan yatırımın e, daha maliyetini düşüren Noktalar neredeyse oradan yürüyor iş. Dolayısıyla burada bir rasyonel aramak, bir mühendislik gibi bir faaliyeti olarak bunlar değerlendirmek de için hikaye kısmı olur. Yani onlar konuşulmaya bir de değmez açıkçası. Hmm. Sonra elbette ki onu orada yattığınız zaman Ocedir Ormanı zarar görecektir. Su kaynakları kirlenecektir. Bu, bunun şeyi kaçınılmaz Aynı şey için de geçerli. Yani oraya madenciliği açtığınız zaman yarın bugün bu yasa geçerse umarım geçmez. Evet. Biz işte madenlerden çıkan ağır metallerin yağlara nasıl karıştığını, zeytinlikleri nasıl kirlettiğini vesaireyi konuşur olacağız. Konuşmamalıyız onları. Yani iş oralara gitmemeli. Umarım gitmez. Evet en azından belki bu olmaz diye umut ediyoruz. Yani evet. enteresan bir zamandayız. Sanayi, ticaret, enerji tabii kaynaklar bilgi ve teknoloji komisyonunda konuşuluyor şu anda. Zeytin Hı -hı. meselesi 27 maddeyle birlikte konuşuluyor. ki hepsinin birbirinin iç içe geçtiği, sanayinin içine sokulduğu bir zamanda e, tarımın 2023 hedefleri içinde konuşulduğunu da söyleyelim. E, bu doğrultuda yazılıyor bu maddeler ve e, komisyon bunu da tartışıyor. Dolayısıyla nasıl yazıldığını bilmediğimiz bu maddelerle şu anda yine Türkiye'nin geleceklerinden biri mecliste e, konuşulmakta. Çok teşekkürler Bülent. Bugün de e, bitiriyoruz açık. Açık sofra'yı böylece gelişmeleri biz takip etmeye devam edeceğiz sevgili dinleyenler. ben Seçil Türkan Teknik Basında Selahattin Çolak'la birlikteydik ve Bülent Çık'la birlikteyiz aynı zamanda. Haftaya tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık sofra. Gıda güvencesi ve güvenliği üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Bülent Şık ve Seçil Türkkan